Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Diyerkam Deprem Özel yayınındayız. Herkese merhaba. Açık Radyo 95'teyiz. Ortam Damla özler ve ben Rauf Kösemen. Sizlerle beraberiz. Bir konuğumuz var. Melih Şimşek. Melih İnşaat Mühendisi. Ee, konut sektöründe faaliyet gösteriyor diyeceğim ama aslında konut üretim sektöründe faaliyet gösteriyor diye de e, düzelteceğim. Bunu niye böyle söylediğimi programın ilerleyen e, zamanlarında anlayacaksınız. Ee, hoş geldin Melih. Hoş bulduk Rauf. Tam senlik bir başlık açtık. AFET'e dayanıklı konutlar ve onun üretimi ama aynı zamanda spekülasyona da dayanıklı konutlar ve onun üretimi. Yani böyle bir müteahhitlik, böyle bir e, konut üretimi sistemi olabilir mi sorusuna herhalde en iyi yanıtlardan birisini sen verirsin. Çünkü yıllardır tam olarak bunun üstünde uğraşıyorsun. Neredeyse 30 yıla vardı herhalde. Doğru, doğru. Nasıl Aslında... mümkün mü? Hem, de, hem AFET'e hem de spekülasyona dayanıklı konut üretimi. Aslında tabii mümkün. Bizim e, inşaat sektörünün özellikle konut tarafı, çok gelişmiş değil aslında. Dünyada da çok yavaş gelişmiş. Yani bu endüstriyel devrimlerde işte endüstri 1, 2, 3, 4 dediğimiz süreçlerde aslında konut meselesi, konut üretim meselesi çok geleneksel tarafta kalmış. Yani endüstri 2 seviyesinde kalmış. Hala elektriğin haricinde bir şey kullanılmıyor. Yani kompütürün kullanıldığı süreçler bile işte son 15 yıllık süreçler. Tabii afet dediğimiz zaman karşımıza... ...büyük bir problem çıkıyor... ...özellikle deprem... ...biz mühendislik dünyasının aslında... adeta kanseri gibi... ...yani doktorun... ...kansere tedavi... ...bulma zorunluluğu gibi... ...biz mühendislik dünyasının da aslında... ...kanseri depremse... ...biz de buna çare bulmak durumundayız... ...bu tabi... ...çok basit bir mühendislik meselesi... ...özellikle deprem afetleri... ...yapıyı ne kadar... ...hafif yaparsak... ...depremden o kadar az yük alıyor. Bizim böyle çok klasik bir mühendislik formülümüz vardır. Kuvvet eşittir, eğime çarpı e, hız, e, kitle çarpı hız. Kitle ne kadar düşükse e, kuvvet o kadar az olur. Şimdi e, Türkiye'de özellikle konut tarafının... E, ...bir kere biz tabii bir müteahhit milletiz. Yani onu kabul etmemiz lazım. Herkes e, bizim mesleğimizi biliyor... Ve çok rahat inisiyatif kullanılıyor. Ben sanmıyorum ki bu yıkılan depremlerde bu işi yapan insanlar az beton kullan, az demir kullan dediklerini. Bununla genellikle sağdaki alınan inisiyatiflerden kaynaklı bir sorunlar oluşuyor. Bu inisiyatifi kaldırmanın da bir tek yolu var. Çok yüksek bir kalite kontrol süreci ki yapı denetim de bu konuda biliyorsunuz başarılı olamadı. O zaman biz bu işi endüstüleştirmemiz gerekiyor. Yani e, o insan insiyetlerini minimize edecek bir kontrol sistemine ihtiyacımız var. En azından yapıların taşıyıcı sistemi, yani kozmetik tarafında yine bir takım evet. inisiyatifler kullanılsın ama en azından taşıyıcı sistemleri kesinlikle çok emin olmamız gereken şeyler. Bu da e, şey kesinlikle e, ...endüstriyel sistemler... ...özellikle deprem... ...ve deprem... ...orbasında bulunan... ...gelişmiş ülkeler, Japonya gibi... ...Amerika gibi, Avustralya gibi... ...ülkeler aslında... ...bunu keşfetmişler, yapılarını hafifletiyorlar... ...yani ahşap yapıyorlar... ...çelik yapıyorlar... ...mesela bir çelik yapı, bir... E, ...genereksel baterama yapıya göre... ...8-10 kat daha hafif... ...bu çok önemli bir unsur... ...dolayısıyla... Ee, bizim ülkemizde de maalesef, maalesef e, çelik e, hala arzu ettiğimiz e, seviyede değil. Halbuki en önemli depreme en önemli çare sistemler, çelik taşıyıcı sistemler, bunların endüsel ortamda üretilmeleri rahat. Bu e endüstrileşme e meselesiyle ilgili. Pardon Rauf ben araya girdim ama e, dinleyicilerimizin de zihninde aslında bir şey çınlaması için bir programdan önce konuşurken bir örnek verdin. Yani otomotiv endüstrisi gibi e, müdahale edilemeyen çok fazla üretim sürecine ve inisiyatif alınamayan bir süreç kurgulanmalı. E, burada şu soru ortaya çıkıyor biraz da çerçeveyi oturtmak için soracağım. E, bir barınma hakkımız var bir tarafta. E, o zaman hani konut ne Kent ne? Bunları nasıl planlamalıyız üzerine geliyor. Çünkü daha sonra da bunun piyasasının oluşması süreci var. Bu bağlamdan baktığın zaman nasıl bir endüstrileşme süreci ve nasıl bir dönüşüm sürecinin yapılabilir olduğunu düşünüyorsun? Bir yandan da yapılabilirlik çok kritik bir kelime haline geliyor. Doğru. Doğru. Doğru Damla. Ee, aslında bu da çok doğru bir tespit. Aslında endüstri de bu iki tane... Mesele çözüm getirebiliyor. Şöyle ki bir kere konut dediğimiz kavram aslında barınma hakkımız. Yani bizim insanların barınma hakkı yani. E, konut e, tabii bizde maalesef e, dünyada da öyle ama bizde çok fazla e, bir abartılı şekilde aynı anda yatırım aracı hatta korunma amacı. Yani biliyorsunuz konut bizde barınmanın, yatırımın ve korunmanın Haricinde de bir anlamı vardı Türk kültüründe. Yani e, ev olmayana kız vermezler. Böyle e, bir adama ev senin mi kiramı diye sorarlar. Dolayısıyla konut sahipliği bizde barınmanın haricinde de çok farklı kültürel sebepleri var. Onun için insanlar sorgusuz sualsiz konut e, alabiliyor. Tabi bu sorgusuz sualsizlik e, arz tarafında da aynı sorgusuz sualsizliği getiriyor. Bakıyorsunuz hiçbir mühendislik notyonu taşımayan firmalar evet. bu işlere giriyor ve aslında piyasayı belirliyor. Normalde ne kadar önemli bir şey. Bir insanın belki de hayatında en önemli satın alabileceği, en fazla parasını harcayabileceği, belki onu yaparken kullandığı krediden kaynaklı sağlığından, seyahatlerinden, eğitiminden imtina edip yıllarca kredi ödeyerek sahip olduğu şeyden emin değil yani bir restorana gittiğimizde adisyona bakıp ucuz mu pahalı mı diye irdirleyebilirken bir konut alırken bunun içini irdirleyemiyorsunuz yani nasıl yapıldı nereden alındı şeyi nedir için, içindeki demiri betonu zemini nedir sorgulamıyorsunuz yani bu çok bir kere garip bir şey. Bizim kültürümüzde inanılması çok güç. Ama bu soruna dediğim gibi endüstri cevap verebiliyor. Dünya bu noktaya gidiyor. Yani dediğim gibi otomobil endüstrisi gibi yapılar adeta küp küp endüstri ortamda üretilip sahada çok kısa vakitte birleştirilebiliyor. Hatırlarsanız pandemi esnasında Çin'de, Japonya'da, Kore'de bu tip videoları çok çok izledik. Hızlı aynı zamanda dayanıklı yapıları çok hızlı üretebildiler. Ee, ve dünyada bu noktaya gidiyor. Çok büyük firmalar, çok büyük otomobil markaları aslında e, konut üretmeye başladılar. Şimdi tabii endüstri olunca e, çok da güzel bir şey oluşuyor. O spekülatifliğin Örnek geçecek de bir durum oluşuyor şey gibi fabrikadan halka gibi yani e, bu update mağazaları oluyor ya yani gidip e, direkt markanın mağazasından aldığınız zaman fiyat başka ama fabrika satış mağazasından aldığınız zaman başka e, çok doğru bir benzetmemi bilmiyorum ama onun gibi e, fabrikadan direkt e, halka e, şeklinde gerçek maliyetlerle sahiplik olabilir. Bizde spekülasyon nasıl oluşuyor? Ee, aslında herkes bu konut, konut e, spekülatif kârına parlanmak istediği için konut maliyeti arsa, işte yapının e, inşaat maliyeti aslında gerçek maliyeti oluşturuyor. Fakat bunu bir e, yatırımcı eliyle e, alıyorsanız burada yatırımcının bir kâr oluşuyor. Ee, bu kâr bir organizasyonel kâr olabilir. Yani bir pazarlama satış kârı gibi olabilir. Ama o kadar korkunç şeylerle karşılaşıyoruz ki yani 100 liralık bir maliyete bakıyorsunuz 200 liraya 300 liraya sunuluyor. Yani orada çok büyük bir balon oluşuyor ve e, tabii konut fiyatları da e, bu spikolatikten dolayı abarıyor. Yani normalde sene başında 100 birim olan bir konut fiyatı bir bakıyorsunuz e, senenin ortasında 150 olmuş. Neden diyorsunuz? İşte talep var. Ya bu... Konutun yapıldığı arsanın altında petrol, doğalgaz falan çıkmıyor ki niye bu değer artıyor diyorsunuz. Kimse cevap veremiyor. İşte orada gerçekten çok büyük bir sorunumuz var. Bu sorunu aşmanın yolu da gerçek maliyetlere yönelmek. Yani gerçek bedellerle arazi temin etmek ve gerçek bedellerle bir otomobil alır gibi konut almamız gerekiyor. Tabii bununla güvenebilmemiz için de biraz önce bahsettiğimiz endüstrinin o çok kontrollü hmm. üretimle de muhtaçızamla. Peki bir yandan da bütün bu söylediklerin şu soruyu da gündeme getiriyor. Bu aynı zamanda bir regülasyon meselesi de. Yani maliyetlerin hesaplanarak oradan gerçek maliyet üzerinden alınıp alınamayacağı Sistemin regülasyonunu da gerektiriyor bir tür devlet müdahalesini de gerektiriyor alana e, bu süreçte yani iki büyük çok büyük afet yaşadık 99 ve şey arada da başka afetler yaşadık yani Elazığ depremi oldu İzmir depremi oldu arka arkaya yaşadığımız bu depremlerden sonra böyle bir yönelim en azından görüyor musun ya da bu yönelimi e, nasıl ortaya çıkaracağız? Şöyle aslında şu tespiti de yapmak lazım önceliğinde. Aslında yıkılan binaların belki %3, %5'i kamu eliyle yapılan yapılar biliyorsunuz. Yani konutlar, hastaneler, bunlar Aslında %95'i özel sektörün işte bizler gibi insanların tercihleriyle yapılıyor. Veya müteahhitler yapıyor. İşte oradan ticaret elde ediyorlar. Türkiye'de 2000'li yıllara kadar, Cumhuriyet'ten 2000'li yıllara kadar... Her 100 kişinin 30'u kooperatifler aracılığıyla konu sahibi olmuş. Sonrasında aslında bu kooperatilik meselesi son derece zayıflamış ve özel sektör burada çok baskın olmuş. Hatta bu baskınlığı kamu da tetiklemiş. Yani bugün bu spekulatiliği yaratan en önemli meselelerden bir tanesi kamunun dahi bir araziyi haslat paylaşımı dediğimiz kat karşılığı dediğimiz yöntemle e, yöntemlerle müteahhitlere vermesi bugün yüzdalık bir arazi bu yöntemlerle bir anda bin liraya çıkıyor ve e, gerçek spekülatiflik aslında orada oluşuyor yani fiktiflik orada oluşuyor aslında yani bugün yüzlerce milyon dolar bir arsayı e, alma gücü olmayan müteahhit firmalar e, yaptıkları kat karşılığı ve hastalık paylaşımcı sözleşmelerle aslında muktedir olmadıkları işleri yapıyorlar. Yani bugün amia tabirle sat yap denilen e, yöntem aslında e, halkın e, parasıyla e, yani halkın parasının sermayesiyle e, yapılan girişimler aslında. Bu firmaların %90'ın da sermaye yapısı bu işleri yapmaya muktedir değil. Aslında gerçek yatırımcı her zaman satın alan müşteri oluyor. O projeleri sat-yap yönteminde müşteriler finans ediyor Damla. Bu çok o kadar üzücü bir şey ki bu. Yani o iri iri gördüğümüz firmalar aslında gerçek sermayedar firmalar değil. Gerçek sermayedarlar o satın alanlar. O arsayı da, o inşaatın maliyetini de, o yüklenicinin... E, Kârını da aslında finanse eden gerçek sermayeler müşteriler aslında. Aslında bir, bir nevi kooperasyon sürüyor ama biz o kooperasyonu yaptığımızın farkında değiliz. Öyle bir sistem kurulmuş ki kooperatifle yapabileceğimiz şeyi bir başkasına emanet ederek yaptırıyoruz ama kendimizin de işbirliği yaptığını bilmiyoruz. Aynen. Öyle değil yani, mi? Tabii aslında o ne yapıyor bize? Rauf? Bir düşünsene mesela düz gördük hala da görüyoruz. Bir X firması bir e, arazi almıyor bile. E, bir sözleşme yapıyor. Bir satış ofisi kuruyor. Sonra bunu e, pazarlamasını yapıyor. Müşteriler geliyor. Bunlar alınıyor ve finanse edilmeye başlanıyor. Neyi finanse ediyor? O müteahhit firmanın hesapladığı arsa X lira, inşaat maliyeti Y lira. Ben de buradan bir eee 3X'te ben kazanmam lazım deyip tek bir Taraf aslında binlerce kişinin e, konut gerçek konut maliyetinin üstüne çok ciddi spekülatif karlar bindiriyor. Bu hiç adil değil. Gerçekten hiç adil değil. Hele bizim gibi kişi başı milli geliri yerlerde sürülen bir e, ülkede e, bu çok hovardaca bir şey bence. Yani Ama burada sadece tabii karşı taraf değil biz de çok şeyiz. E, e, hatalar yapıyoruz. Yani hani ee, şeyler vardır ya böyle yemeklerde hadi hep beraber bir şey bir yer alalım da birlikte bir şeyler yapalım hissi vardır ya mesela onu yapmayız gelin birlikte onu bir paylaşacağız mı efendim onu sürekli konuşuruz ama yapanı çok az görürüz evet evet i̇şte aslında bu bu bu bunun tabanı aslında kooperatifçilik yani bu kooperatifçilik aslında yeni nesil ifadelerle biliyorsunuz paylaşım ekonomisi, sharing ekonomi gibi kelimelerle de olmaya başladı. Bugün aslında büyüyen tüm büyük ekonomilerin tabanında bir e, paylaşım var. Dolayısıyla bugün bizim memlekette de her şeyi kamunun yapamayacağını hatta çok küçük bir kısmı yapabileceğini biliyoruz. E o zaman tek satın alma modeli bir firmadan gidip e, almak olmaması lazım. Burada endüstri tam da şu noktada şu avantajı getiriyor abi. Bir güvene ihtiyacımız var. Ee, yani güvenli yapıya ihtiyacımız var. O endüstriyle mümkün oluyor. Onu kontrol edebiliyoruz. İki, endüstri çokça ürettiği zaman maliyetleri çok azalıyor. Ee, mesela ee, ve... şimdi dediğim... Efendim? Pardon. Ee, araya girdim ama ve şu anda deprem sonrası afet sonrası en çok konuştuğumuz şeyi de sağlıyor. Hız. Tabii. tabii. Çok önemli bir mesele. Ee, ve bu... E... Endüstriyenin e, çokça üretmesi aslında gerçek maliyetleri de ortaya koyuyor. Ve insanlar belki de hayal edemeyecekleri bedellerle çok sağlıklı, çok dayanıklı yapılara sahip olabiliyorlar. Bu çok basit bir iş aslında. Yani konuştuğumuz şey çok basitmiş. Bizim genlerimizde e, bu paylaşım var. E, dolayısıyla bence önümüzdeki süreçte en çok düşünmemiz gereken... Mesellerden bir tanesi de konutun tarifi e, Damla'nın dediği gibi bence konut endüstrileşmeli e, sistemin yani ekosistemin tarifi de kesinlikle paylaşım ekonomisi e, yeni nesil kooperatiyelik anlayışı olmalı. Ve e, bu çok hızlı bu işin altından kalkmayı mümkün kılar. Burada bir araya girip hani düzeltme demeyeyim de bir toparlama yapmak istiyorum. Şimdi endüstrileşme deyince böyle bir Kaba, işte kirletici ve fütursuzca bir endüstrileşmeden söz edilebilir ama bir, bir şunu altını çizmekte fayda var. Aslında konut zaten endüstriyel şu anda. Yani endüstriyel beton kullanılıyor. Ona göre çelik, demir kullanılıyor. Ona göre malzemeler kullanılıyor. İşte kullandığınız bütün malzemelerin ince iş malzemelerinin tamamı endüstriyel üretiliyor falan. Ama buradaki mesele bu. Endüstriyel üretimin aslında hazır gelip yerinde yapılan üretimin yerinde üretilen konutun yapılırken kullanılması. Oysa şu an konuştuğumuz e, konutun üretiminin de fabrika ortamında, endüstri ortamında bitirilmiş olarak gelmesi. Onun Doğru. altını çizeyim ki bir yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü Doğru. endüstriyi sevmeyen veya işte genel olarak endüstrileşmenin olumsuzluklarına dikkat çeken bir dinleyici kitlemiz de var haklı olarak. Doğru. E, aslında bu şu anlama geliyor. Sahada yaptığımız işi e, aslında bir fabrika ortamında yapmaya başlıyoruz. E, buna aslında dünyada offsite construction diyoruz. E, Saha dışı e, inşaat üretimi anlamına geliyor. Bu aslında çok çevreci bir şey. Aslında bu circular economy dediğimiz meselede, bu green building dediğimiz meselelerin hepsinde aslında sahadaki işleri ancak endüstri ortamda yaptığınız zaman daha az su tüketiyorsunuz, daha temiz hava, daha sorumlu işçilik anlayışı gibi meseleler aslında bir başka sorunu da çözüm getiriyor. Yani bu sürdürülebilirlik kriterlerine çok uygun bir mesele raf aynı zamanda. Peki Melih özellikle hafif çelik üzerinde e, konuşuyorduk e, hatta hafif e, çelik yapılarla ilgili Türkiye'deki derneklerde de görev aldın aynı zamanda biliyorum e, şu soru zihnimde çınlıyor çok da. İşe hakim olmadığım için yanlış bir şey soruyorsam lütfen affet. Ee, özellikle son yaşadığımız deprem felaketinden sonra da şimdi büyük beklenen bir İstanbul afeti var. Ee, İstanbul gibi bir yerde yapılaşma e, hattının büyük gökdelenler, apartmanlar ve sıkışık sokaklarla e, belirlenmiş olduğu hali hazırda bir yerde bu yöntemlerle bir dönüşüm yapmak mümkün mü, gerçekçi mi, yapılabilir mi? Bu da çok doğru ve yerinde bir soru. Kesinlikle zaten zamanı düşündüğümüz zaman, e, zamanın kısıtını düşündüğümüz zaman mecburuz biz bir kere e, gelenekselden çok daha hızlı sistemleri tercih etmeye. Aynı zamanda da bu tercih ettiğimiz sistemin e, güvenli olduğuna ikna olmaya. E, tabii ki e, yüksek yapı, Tüm dünyada şehir merkezlerinde zaman zaman gerekebiliyor. Ama emin olun bizim ülkemizde hiç böyle bir şeye ihtiyaç yok aslında. Yani yüksek yapı insanın yaratılışına çok aykırı. Ee, yani onun felsefesine girip uzatmayayım ama İstanbul'da bir kere çok önemli bir e, dönüşüm gerekiyor. Ve bu dönüşümün de kesinlikle metodolojisi az katlı yapı ve yaymak bunları. E, tabii İstanbul çok komplike bir problem Damla. Bizim e, teknolojimizin, konuştuğumuz teknolojimiz kesinlikle çok e, lüzumlu, gerekli e, ama o işin içine girsek çıkamayız yani. Çok, çok kolay değil. E, teknoloji e, kesinlikle konuştuğumuz e, bu endüstriyel konut meselesi olmalı. Bu arada bu konular yavaş yavaş ee, maalesef yavaş yavaş irdelenmeye başlandı. İşte davet ediliyoruz, konuşuluyoruz, konuşuluyor bu işler. Ee, sanki bu deprem birazcık daha e, akılları başa getirdi gibi geliyor bana. Ee, evet, 99'da da böyle düşünüyorduk aslında. Keşke e, ben de söylediğine benzer bir durum olduğunu seziyorum ama emin de olamıyorum ne yazık ki. E, hem dünya hem Türkiye bir yandan rasyonelmiş gibi duruyor ama en en olmayacak şeylere de karar verebiliyoruz insanlık olarak hakikaten biraz değişik bir durumdayız konuyu dağıttım biraz ama tekrar e, yapı e, ortamının işte e, şey pazarının konut pazarının e, erişilebilir olmasının e, üzerine gidelim derim yani bir e, iki dakika gibi bir süremiz kaldı o sürede biraz bunun üzerine e, bir şeyler konuşalım isterim. Evet hani konut fiyatını neyin yükselttiğine dair bence çok açık ve e, şeyi bir net bir tanımlama yaptın. E, buradaki müteahhitlik sistemi bunu sağlıyor. Ama şimdi öyle bir kritik noktadayız ki konutların fiyatları bu hallere gelmiş. çok net döktürmek söyleniyor. de buradan... Çok net söyleyeyim evet. biraz. Lafını kestim sürede az olduğu için söyleyeyim. Hani hep yıllardır şeyi tartışırız ya. Tarladaki domatesin... Ee... Sofraya geldiği süreçteki aradaki aradakilerin yarattığı maliyet farkını tartışırız ya çok net söylüyorum. Bu konut meselesi aradaki bu spikratifi yaratan meslekten olmayan şeyleri kaldırmakla mümkün. Yani gerçek üretim maliyeti ve son tüketici arasında bu spekülatif... E, yatırımcı dediğimiz, geliştirici dediğimiz kısmı kaldıracağız ve buraya kesinlikle biz bize paylaşım ekonomisini koyacağız. ve Ya, bu ya, dediğimiz... ya da bu geliştiriciyi kozmetikden ibaret bir hale indireceğiz. O kadar. O kadar. Yani aynen o kadar. Yani biz gerçek e, ihtiyaç sahipleri olarak bir araya geleceğiz. Arazimizi temin edeceğiz ve doğru ikna olduğumuz e, bu ins insiyatif taşımayan bu endüstriyel sistemlerden faydalanarak e, bu işe geleceğiz. Biliyor musun Amerika'da yine her 100 kişinin e, 40'ı e, evini bu sistemle e, yapıyor. Yani gidip bir müteahhitten satın almıyor. Bir araya geliyorlar, land development dedikleri şey bu. Biz de bunu yapabiliriz. Geçmişimiz bunu yapmış, biz daha geliştirerek yapabiliriz. Evet, e, programın sonuna geldik. Son e, iyi bir cümle oldu. Geçmişte yaptık bundan sonra da e, yapabiliriz. Üstelik daha iyisini yapabiliriz dedi Melih. E, ne konuştuk bugün? Diğer kamdaydık. Açık Radyo 95'te. Ortam Damla Özler ve ben Rauf Kösemen'le birlikteydiniz. Melih Şimşek'le afete ve spikrasyona dayalı bir konut üretimi mümkün mü? Böyle bir müteahhitlik sistemi mümkün mü? Sorusu üzerine konuştuk. Bu soru çok e, su kaldırır. Bunu gelecekte kısa zaman sonra deprem e, bölgesinde ve afet sonrası çözümler üzerinden konuşmayı isteriz. Melih o zaman rahatsız zirceğiz seni. Çok teşekkürler. için Merhenette. Her zaman. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.